Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalı. Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler lezzetlere hoş geldiniz. Bu hafta farklı bir kentin tadına varmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde olimpiyat rekabetiyle gündeme getirdiğimiz Tokyo'da olacağız. Benim programı yapmamın Tokyo'dan söz etmek istememin olimpiyatla tabii hiçbir alakası yok ama epeydir aklımdaydı, toparladığım, hazırladığım bir kent sizler için. Ama denk düştü ve onlara uğurlar olsun demek istiyorum. Çok zor bir iş altına girdiler e, ne kadar da gerekli neye yarar bilmiyorum yani herkesin bu konuda kendine özgü farklı fikirleri olabilir ama Tokyo kentinin karmaşasında bir olimpiyat eksikti demek istiyorum. Teknolojisi altyapısı ekonomik düzeyiyle bunun altından rahatça kalkabilse de doğrusu o muhteşem bir karmaşadan başka hiçbir şeyle izah edemediğim açıklayamadığım tanımlayamadığım kentin e, bir de olimpiyat neresine nasıl yerleşecek hayalde edemiyorum. Hani şimdi çok böyle direk ve hızlı bir giriş oldu programa farkındayım ee, ama doğrusunu isterseniz Tokyo benim için diğer bugüne kadar sözünü ettiğim kentlerden farklı bir özellik taşıyor. Çünkü e, kentlere genelde size anlatacak tadları, lezzetleri olması e, bazından hareket ederek seçiyorum. Ve o tadların, ya. lezzetlerin de her ne kadar bir yemek kültürü programı e, yapıyorsam da kültürleri yemek ekseni etrafında anlatıyorsam da o lezzetlerin de yemeğe kısıtlı olmamasına dikkat ediyorum. Dolayısıyla da seçtiğim kentler lezzetli, tatlı, herkesin zaten işte bildiği, beğendiği, bilmese de bilmek isteyeceği kentler oluyor. Tok Tokyo'nun farkı nerede diyeceksiniz Tokyo benim için gidip görene kadar öyle bir yer değildi Tokyo'yu hiçbir zaman cazip bulmadım uzaktan ve açıkçası biraz ürktüm de görünce de işler değişti bu yüzden Tokyo benim için özel bir anlam taşıyor doğrusunu isterseniz uzak doğu kültürünün alışkanlıkları işte dinlerinin o tevekkül ve sabrı hayat felsefelerindeki kabulleniş çok bana göre bir şey değil aslında Hani bana göre olmadığı gibi çoğunuza göre de olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz Akdenizliyiz. Ben çok daha hızlı, hemen sonuç alan, kuvvetli talepkar yaklaşımlara alışkınım. E çünkü kanım çok daha fazla kaynıyor. Çünkü dediğim gibi ben Akdenizliyim. Ama bir, e, şimdi uzak doğuda diye genellemek de yanlış bir şey tabii. E, çünkü uzak doğu dinleri ve kültürleri de asla tek tip değil e, ve bir tane dinden bahsetmiyoruz. Ve insanların karakterleri, huyları da çok farklı. Toplulukların oluşturduğu kültürler de çok farklı. ama bir genelleme yapılabilecek tarafı varsa işte bu tevekkül bu o dinlerin eee vaz ettiği, talep ettiği sabır vesaire Akdenizli bir ruhta fazla yok. Öte yandan başka uzak doğu toplulukları, kentleri, memleketleri için söz konusu olmasa da Japonya için ve Tokyo için Söz konusu olan bir şey var teknolojinin ilerlemiş boyutu ne kadar ağır tempolar hiç bana göre olmasa da ileri teknoloji toplumlarının o böyle fazlasıyla artarak doğadan kopmuş yaşam hızı da bana en az uzak o dinlerinin tevekkül dolu yavaşlığı kadar uzak. Dolayısıyla yalnızca tam da bu ikisinin karışımından başka hiçbir şey olmadığını düşündüğüm için Japonya'yı ben yıllarca merak bile etmedim. Üstelik neden bilmem Tokyo'da gidip görmeden önce beni hiç çekmeyen hatta ürküten bir kentti. Neden bilmem diyorum çünkü e, bütün tanımlara göre Tokyo'nun içerisindeki yaşam hızının o benim aşık olduğum büyük kent yaşam hızına çok uygun çok yakın olduğunu aslında biliyordum. Ama sanki nefes alamayacağım renksiz bir gökdelen yığını olarak düşündüm Tokyo'yu ve böyle anlamsız bir klostrofobi beklentisi yaşadım ve yıllar önce ilk gittiğimde de mecburen zaten gittim. Hayalimdeki Tokyo çünkü böyle hantal bir metal yığınıdı. Dayanılmaz bir hava kirliliği ve gri renkli bir gökyüzüydü. Ama hiç öyle olmadı işte bir kez gördükten sonra yalnızca yaptığım haksızlığın boyutunu ve o ürküntünün anlamsızlığını fark etmekle kalmadım. Aynı zamanda Tokyo'ya aşık olup onu böyle sürekli geri dönmek isteyeceğim kentler arasına da kattım. Öyle ben sen katınca olmuyor tabii katıldığını fark ettim. O kadar cazip o kadar beni e, mutlu eden kentlerden birisi oldu. Belki biraz yeryüzünde yaşam zenginliği açısından İstanbul'la kıyaslanabilecek sayılı kentlerden birisi olduğu için tam bilemiyorum. Çünkü gerçekten hani İstanbul'un ulaştığı fiziki ve tabii içindeki karmaşa ve kültürün zenginliği açısından da manevi boyutlar e, öyle kolay kolay her kentte bulunabilecek türden değil. Tokyo tek tip Japon kültürünün çok yoğun hakimiyetine rağmen ya o yaşam karmaşası açısından gerçekten İstanbul'a hani işteyse yaklaşabilen sayılı kentlerden birisi. Ama nedeni ne olursa olsun Tokyo'nu ilk gördüğüm günden beri favori kentlerimden birisi oldu. Ne çılgın trafiği işte ne insanın başını döndüren kalabalığı ne bana çok yabancı bir tarzda yapılandırılmış kutu gibi küçücük yaşam mekanları filan beni bu fikrimden vazgeçirmedi. Üstelik de bunu yani başından beri anlattıklarımdan çıkarmış olacağınız gibi öyle kimonolora, japon fenerlerine, ipek yelpazelere falan hiç özel bir merakım Olmadığı halde yaşadım, hissettim. Yani benim Japon kültürüne, Japonya ait folklorik özelliklere falan çok özel bir tutkum yok. Bu birçok insan için tam tersi biliyorum. Çünkü çok özel, çok özgün, çok hakikaten ilginç bir kültür ve kültür özellikleri bu anlattıklarım. Ama beni çok cezbeden bir tarafı yok. Ama ben yalnızca yaşamın kentin damarlarında akan temposu yüzünden Tokyo'ya aşık oldum. Bana kalırsa genel beklenti ve beğenilerinizden bağımsız oluşan bir büyüsü var Tokyo'nun. Yani insanın e, gidip de aynen New York gibi İstanbul gibi gidip de aşık olan ve nefret edenler diye iki değişik grup insan var genelde temel olarak. Çünkü o tarz bir kent ve yaşanılası bir kent olduğuna dair garip bir inandırıcılığı var. Şimdi diyeceksiniz ki amma çok tanım ve tarif e, hadi anlat neymiş bir anlayalım bakalım bu Tokyo'da neler var. Valla anlatacağım ama nereden başlayacağımı bilemiyorum desem bu sefer gerçekten tam yeri. Tokyo bir alem çünkü. Ne bileyim ışıklar kenti, Devinim kenti, Çeşni kenti. Her köşesinde farklı bir yaşamın izdüşümlerini görmek mümkün Tokyo'da. Kentin merkezi sanki böyle... ...onlarca büyük ışıltılı kent merkezini bir anda içinde taşıyor. Mesela New York'taki Times Square'ı düşünün. Tokyo'da, Ginza'da durup sağdaki sokağa, soldaki caddeye, karşınızdaki yola baktığınız zaman... ...bu Times Square'den birçok tanesini iç içe geçmiş gibi görebiliyorsunuz. Böyle bir görüntü ve canlılığa sahip. Aynı ışıltı, aynı renk, aynı kalabalık. Tek bir meydan değil, iç içe birçok meydanda söz konusu. Ama... Şimdi merkez dedim ama kentin merkezinde Ginza'da durunca İstanbul gibi aynen Tokyo'da da önce kentin hangi merkezi diye sormanız gerekiyor çünkü aynı önem ve keyifte birden fazla merkeze sahip olan sayılı kentlerden birisi Tokyo. Hani işte zaten beni de bu nedenden çok heyecanlandırıyor vardır ya böyle şehir merkezi nerede işte şurası şehir merkezi nerede? Vallahi bizde iki tane meydan var. Bir burası bir şurası. Ama İstanbul'da bir sorun bakayım. Şehir merkezi nerede? Neresi İstanbul şehrinin merkezi? Hani herhalde yöneticilerin kafasında bir idari merkez vardır. Herkesin kendi yaşam alanına göre de kendi merkezi vardır. Ama Kent merkezi e, meydan alan anlamında kent merkezi veya yaşamın yoğunlaştığı bölge anlamında kent merkezi e, işte ne bileyim alışveriş alanı veya işte ibadethanelerin bir arada bulunduğu yer veya işte iş merkezlerinin bulunduğu yer deyince İstanbul'da kaç merkezden iç içe bahsedebilirsiniz e, hepimiz biliyoruz. Benzer bir şeyi insan ancak işte belki New York'ta diye hep konuşuyoruz ama Tokyo'da yaşıyor. Tokyo'da kent merkezi deyince Allah Allah hangisi çok var çünkü. Ve bir de Tokyo'da trafik sıkışması deyince aa ne kadar güzel İstanbul'da da aynısı var çünkü. Belki de bundan başka hiç benzeyen bir şey yok ama İstanbul'a dönüp dönüp bana hatırlatmasının bu kadar basit iki nedeni var. Ama öyle bir gerçek de var ortada hatırlatıyor. Şimdi Tokyo tabii ki çok geleneksel, çok kapalı bir toplumun batıya en açık yüzlerinden bir tanesini ifade ediyor sembolize ediyor ve gösteriyor, sergiliyor aynı zamanda da. Ee, bu programa Tokyo ile çok hızlı bir biçimde başladım ve tek programada Tokyo'yu sığdıramayacağımı biliyorum ama e, önümüzdeki bir iki hafta boyunca Tokyo'dan ve belki de bizi Tokyo yüzünden alıp götürecek olan sözün e, götürecek olduğu başka Japon kentlerinden bahsetmeye niyetliyim. Kentler üzerinden biraz gerçek anlamda e, aslında altında Japon kültürünü Japon yaşam biçimini ve onların tatmaktan zevk aldığı lezzetleri tatları anlatmak niyetindeyim. Dolayısıyla da Tokyo'dan bahsederken biraz böyle, birazdan belki daha sonra sözünü edeceğim Japon toplumunun ne kadar aslında farklı bir yönü olduğunu da aklınızda bulundurmanızı istiyorum. Çünkü Japonya çok uzun yıllarca kendi içine kapalı kalmış bir ülke. O toplum çok uzun yıllarca ve hala da belki birçok boyutlarında geleneklerine dünyada başka o kadar teknolojik ilerleme yaşayıp da globalleşmeye katılıp dünyanın diğer noktalarıyla temas kurup da hala bağlı kalabilecek ülke olduğunu düşünmüyorum. Toplumda başka o düzeyde uygarlık seviyesine ulaşmış olan hiçbir ülkede olmadığı kadar hala geleneklerine bağlı. Dolayısıyla da onların kentlerinin, onların oluşturduğu yaşam lezzetlerinin farklı bir boyutu ve yani hoşuna giden için de farklı bir cazibesi var tabii. Tokyo'nun en önemli lezzeti Yaşadığı, barındırdığı, size sunduğu ve ısrarla yaşamayı da sürdürdüğü kurtulunacak bir yozlaşma olarak değil, tercihle isteyerek seçilmiş bir yaşam biçimi olarak yaşadığı karmaşası kültür karışımı. Şimdi e, Portekizli denizciler bir biçimde oraya ulaşıp da Japonlar yabancı bir insan tipiyle temas etmeyi mecburen kabulleninceye kadar kabulleninceye kadar Japonya'da sadece kendi kültürleri ve kendi dilleri ve kendi yaşadıkları biliniyor ve bu yaşanıyor Tabii ki bu ülkenin ve özellikle de Tokyo'nun bahsedilmesi gereken lezzetleri arasında tarih var ve birazdan kısa da olsak ondan da söz edeceğim ama sonuçta Tokyo'da ve Japonya'nın bütününde kendi geleneklerine bağlı kaldı Alma, bütün değişikliğe rağmen ortaya çıkan en önemli özelliklerden birisi. Ardından İkinci Dünya Savaşı e, vesilesiyle herkesin gündemine gelen bir ülke oluyor. E, işte Almanların yanında yer alıyor ve anlatmaya hiç gerek yok tabi. Hiroşima ve Nagasa gide patlayan atom bombaları nedeniyle de yenik olduğunu kabul edip yani bu ikinci dünya savaşını bitiren olay zaten arkasından nesiller boyu bunun acısını çeken hala da bundan ötürü gerçekleşen mutasyondan dolayı işte sakat doğumların falan söz konusu olabildiği bir feci böyle yüzyıla damgasını buran Olaylardan en önemlilerinden birisi olan bir felaket yaşanıyor. Savaş her halükarda, her boyutta ve her yerde bir felaket ama buradaki yansıması çok daha e, beter oluyor ve dolayısıyla e, bir isyan, bir... E, neden orada yer aldılar? Neden Batı onları bombaladı? Evet böyle bir felaket neden yapıldı? Buna bir isyan. Buna bir isyan olduğu kadar bir yandan da Japon geleneklerine çünkü Japon geleneksel e, disiplin anlayışı e, esasında nazizmin uyguladığına çok yakın bir felsefe. Dolayısıyla zaten tabii ki ekonomik çıkarlar ve bütün başka diğer sebepler söz konusu olsa da başlangıçta Japonya, Almanların yanında yer aldığında kimse çok da fazla şaşırmıyor. Mantıklar çok uyuyor. Ama et işte ikinci Dünya Savaşı'nın darbesi her ne kadar bunu onlara yapan batıya bir nefret uyandırıyorsa veya uyandırması bekleniyorsa da toplumda bir de tersi reaksiyon da oluyor. Bu hale gelmesine sebep olan o geleneklere fazla bağlılık itaatkarlık vesaire de sorgulanmaya başlanıyor ve Japonya'da giderek batıya öykünen o yıllardır yüz yıllardır kapalı tuttuğu belki bin yıllardır kapalı tuttuğu kapılarını açıp batıdan gelecek lezzetleri de bağrına basma e, kabullenecek bir yapı oluşuyor. O, e, ve be, en azından böyle bir trend gelişiyor. Tabii o zaman ne oluyor? Eski gelenekler çok güçlü ve kuvvetli olan bütün ülkelerde olduğu gibi yenilerle birleşen tatlı hoş sentezler ortaya çıkıyor. İşte Japonya'da her kent aynı oranda modern ve teknolojik bakımdan gelişmiş olmuyor. Doğrusunu isterseniz şöyle bir genelleme bile yapabilirim. Japon kentleri size anlatılan turistik rehberlerde gördüğünüz ve görmek üzere oraya gittiğiniz güzelliklerini... ...bir fanus için alıp kenara koyarsanız geride arkada kalan yaşam ve kentin mimari yapısı açısından... ...son derece birbirine benzeyen renksiz, şekilsiz, dümdüz, tatsız kentler. Gri ve işte kahverenginin hakim olduğu deprem bölgesi demeyeyim de depremin işte ana vatanı tam en büyük dünyanın faik hatlarından birisinin üzerinde olduğu için sürekli sallanan bir ülke olmasından kaynaklanan çok belli tarzda bir basit mimariyle inşa edilmiş binaların söz konusu olduğu. Çok disiplinli bir yaşayışın, çok işte geç saatlere kadar çalışıp erken saatte kalkıp vesaire yaşamanın söz konusu olmasından ötürü de fazla rengarenklik hayal etmeyin öyle bir şeyin mevcut olmadığı bir kent tarzı Japon kenti. Ama her birinin içinde insana o kentten de aklımda bu kaldı, şu kaldı, burası da güzel, şurası da güzel dedirtecek bir lezzetin de bir yandan kalmış olduğunu e, kabul etmek lazım. İşte bu lezzetler Japonya'nın geleneklerinden geliyor veya o e, standart, klasik Japon kentinin e, geleneklerine çok sırtını dönmese de yüzünü batıya döndüğü anda oradan alabildiklerinden geliyor. Bu ikisinin karmaşasından geliyor. E, en güzel örnek tabii Tokyo. Çünkü Tokyo bir e, büyük Megapol ve içerisinde e, dünyadan her yerinden alınmış olan e, keyiflerin, eğlencelerin, lezzetlerin bir karmaşası var. Altta da hep sürekli Japon kültürünün muhafaza edilmekte olan kültürü var, e, güzelliği var. İşte Japonya'da, sokakta, her yerde göremeyeceğiniz şeyler. Burada söz konusu e, Tokyo'da Harajuku bölgesinde pembe tavşan Genç kızlar dantelli mini eteklerle aynı anda giyilen demir aksesuarlı kabaralı bıçkın e, ayakkabılar ve ceketler ve sarı kırmızı mor saçlı delikanlılar kalabalığını Rahatlıkla görebiliyorsunuz ee, ama şimdi bu tabii tamamen batı öykünmesi içerisinde yaşayan ve böyle bir yaşam sergileyen işte yolun üst başından bakıldığında insan kalabalığının durmayan devinimi yüzünden böyle bir nehir akıyormuş duygusu veren bir bölgesinden bahsediyorum Tokyo'nun. Harajuku e, özellikle postmodern bildiğiniz gibi birçok sanat ürünü. E, eleştirmeninin özel olarak incelediği bir sanat tarzının oluşmasına da sebep olmuş. Batı'daki e, sanatçılara tema olarak ilham vermiş falan bir oluşum. Harajuku gençliği diye bir şey var. Harajuku Tokyo'nun bir semti ve orayı birazdan biraz daha da detaylı hani konuşacağım ama e, böyle bir şey var. Öte yandan e, bir adı sokak yukarıya gidiyorsunuz bir başka köşeye. Ueno Park var e, Tokyo'nun göbeğinde ve yıllardır süren huzurlu sessizliğine devam ediyor. Çünkü işte e, orada Eskiden e, Tokyo ta belki de ilk kurulduğu zamanda yapılmış olan bir bahçe söz konusu ve içerisinde bunun getirdiği huzur, sükunet söz konusu. İsterseniz mekan üzerinden giderek tek tek Tokyo'nun lezzetlerini takmadan önce her zaman yaptığıma benzer bir şey yapayım ve e, tarihe azıcık göz atalım. Bakalım Tokyo nasıl bir tarihi lezzet taşıyor. Tokyo'ya giderseniz e, veya Tokyo ile ilgilenir okursanız nasıl e, bir tarihin izlerini ...karşınızda bulacaksınız... ...önce ona bir bakalım... Tarihte Tokyo'dan bahsedince Edo kentinden bahsediyor olacağız. Edo Tokyo'nun tarihte kullanmış isimlerinden birisi. E, başka benzer e, Tokyo'yu daha çok çağrıştıran isimler filan da söz konusu ama her zaman olduğu gibi e, burada da bir e, böyle heyecanlı bir şeye geçmeden önce mola vermenin yeridir diye düşünüyorum. Edo kentinin sohbetine başlamadan size içerisinde Tokyo geçen bir müzik parçası dinletmek istiyorum. Tokyo'da bütün büyük ve kendinden bir Kişiler verebilen, yaratmaya açık kentler gibi ee, birçok sanatçıya birçok sanat dalında biraz evvel Harajuku örneğinde söylediğim gibi ilham kaynağı olmuş. Bu müzik için de geçerli. Ee, Tokyo için bestelenmiş Tokyo ile ilgili bir sürü parça var. Çoğunluğu da teknoloji kentlerinde boyutunu kentin yansıtan tekno müzik, elektronik müzik işte hızlı dans müziği falan gibi bir takım ezgiler taşıyor içinde. Kendi geleneksel müziğinden çok daha fazla dinleniyor bunlar. Bugünün Tokyosu'nda en azından. Ben de size onlardan bir tanesini dinletmek istiyorum. Mini Viva seslendirecek. I left my heart in Tokyo e, kalbini Tokyo'da bırakan tek insan sen değilsin demek istiyorum sadece ona. Bir dinleyelim bakalım sonra Edo'ya dalacağız. Tarihte neler olmuş? Tokyo'da bırakmak çok kolay. Hatta Tokyo'ya bir kere gittin mi kalbinin orada kalması garanti bile diyebilirim. Benim gibi kalabalıktan ve karmaşadan hoşlananlar için tabii. Ne diyordum Tokyo orijinal ismi Edo. Edo esasında e, Haliç gibi bir şeydi, nehir ağzı gibi bir anlamı olan bir kelime ve e, kentin adı da zaman içerisinde öyle bir yerde kurulmuş olduğu için Edo olup tabii kentin e, adı haline gelmiş ve daha sonra e, 1868'e kadar da açıkçası farklı şeyler yaşandıktan sonra burada değil, ve dolayısıyla o yaşananlardan ötürü de e, tabii e, hanedanlar değişmiş, yönetim biçimi değişmiş, geri gelmiş vesaire filan ve o yaşananlardan ötürü de bir sürü değişik isim aldıktan sonra 1868'de kente Tokyo adı veriliyor. Tokyo esasında Kyō başkent anlamına geliyor ve Tokyo Köyde, e, ba, doğu anlamına geliyor Tokyo bir araya gelince Doğu başkenti anlamında bir isim ortaya çıkıyor 1868'den itibaren kentin ismi bu oluyor e, Esasında geçmişte başka isimleri var demiştim ya Tokyo'ya Edo'dan çok daha yakın düşecek başka isimler bunlar Mesela e, Japon tarihini ne kadar biliyoruz Ama yani biliyorsunuz bilmiyorum Benim de çok uzman olduğum bir konu değil Ama bir Meiji dönemi var Birazdan sözünü Meiji döneminde bu şehrin adı Tokay Tokay e, aynı zamanda e, Çince yazılımıyla çünkü biliyorsunuz alfabeleri çok yakın ve büyük bir ölçüde Çin alfabesinden alınmış Japon alfabesi ve eğer aynı karakterlerin Çince telaffuzunu söyleyecek olursanız o Tokay lafı Tokyo olarak okunuyor. Çince okunuşu yani Tokay lafının Tokyo bir yandan da. E, ve Tokyo her ne kadar bir anlamda doğu başkenti anlamına geliyorsa da e, o sonradan yakıştırma da olabilir. Orijinalinde buranın adı Tokay'dı ve e, Çinliler bunu böyle okur için sonradan kendiliğinden yavaş yavaş tokuyor ya döndü deniyor. Bunu destekleyen bir durumda İngilizce belgelerde o zamandan kalan bütün İngilizce belgelerde işte yazılım biçimi olarak Tokay olarak yazılmış olması. Tokyo olarak yazılmıyor, Tokay olarak yazılıyor. Zaman içerisinde bu yazılım biçiminin içince telaffuzu nasılsa... O şekilde yazmaya başlıyorlar filan gibi Yani gördüğünüz gibi daha isminden karmaşa başlıyor Karmaşa ama ipin ucunu kaçıracağınız saçma bir karmaşa değil Çok mantıklı bölgedeki tarihi ve kültürü de bir yandan yavaş yavaş açıklamaya başlayan bir karmaşa Çünkü evet yani kentin kültüründe de ülkenin kültüründe de en büyük etkileşim En fazla e, nefret ve aşk ilişkisi tabii ki Çin'le gerçekleşmiş Zaten alfabeleri e, e, ortak diyecek kadar ...kadar yakın birbirinden alınmış, Çin alfabesine alınmış olduğu için Japon alfabesi böyle bir durum var. Ama ismi ne olursa olsun bu kentin e, çok geçmişte önemli bir yeri olduğu ve e, bayağı da önemli bir tarihi olduğu kesin. E, o, o şekilde gelişmiş ki imparator kendisi burada yaşamadığı zaman bile... Japon İmparatorluğunun başkenti Tokyo olarak kalmış yani emperyal başkenti Tokyo ama imparator Kyoto'da yaşıyor Örneğin bunu söyler söylemez saate bakıp Vaktimi doldurduğumu fark etmiş bulunuyorum Ama başında söyledim Tokyo öyle bir seferlik bir programa Sığacak bir kent tabii ki değil Dolayısıyla bu hafta sizden izin Rica ediyorum önümüzdeki hafta Kaldığımız yerden Tokyo kentinin en büyük Lezzetlerinden birisi olan Tarihini anlatmaya devam edeceğim Neden en büyük lezzetlerinden birisi Çünkü Japon tarihi Japon tarihinin temel taşlarından birisi olan O Shogon Tarzı yönetim arkadan gelen imparatorluk falan ne kadar ilgimizi çekerse çeksin veya çekmezse çekmesin doğudan diğer ülkelerden daha farklı bir boyutta biz batılılar için cazip ve değişik. Onun için hani başka bir Avrupa kentinin tarihini anlatmaya benzemiyor ve o kadar detayda anlatabilmeme de imkan yok. Çünkü kavram olarak kültürü bilmek gerekiyor. O tarihin öyle gerçekleşmesini öyle yaşanmasına sebep olan mantığı bilmek gerekiyor ki o bizler için anlaması zor bir şey. Ama Olabildiğince kaldığım yerden haftaya Edo kentinin Tokyo haline geçişini, gelişini size anlatmaya devam edeceğim. O güne dek her zaman olduğu gibi şimdi de yaşamınızın tüm boyutlarına bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Yalın